Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Erhan Tayaya teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. I'll be there. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün, bu yıl 22-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Voice of Capella Festival'e Almanya'dan katılan vokal grubu Pop-Up Det Molt'tan dinlediğimiz bir şarkı ile başladık. Skyfall. Babil'den sonra dinleyicileri Kromas Korusu'nu ve Başak Doğan'ı yakından tanıyorlar. İşte ilk kez 2019 yılında Emma Thompson, Naomi Harris gibi tanınmış sanatçıların bir araya gelerek iklim krizine dikkat çekmek üzere çözüm 2020 hareketini başlattıkları ve çözümün parçası olun sloganıyla yola çıktıkları günlerde konuğum olmuştu Başak Doğan. Kromas Korosu, ünlü pop yıldızı Ed Sheeran'ın bu projeye özel bestelediği şarkıyı Türkiye'de yorumlayan, Türkiye'den yorumlayan grup olmuştu. Sonra bu yıl festival hazırlıklarını konuşmuştuk Başak Doğan'la. En son 21 Ağustos'ta ertesi gün başlayacak olan Voice Up Acapella Festivalini anlatmıştım programımda. Bu festival neden önemliydi benim için? Yani vokal müziği olan sevgim elbette ilk nedendi ama daha ötesi festivalin arkasındaki yoğun emeği biliyordum ve festival ekibine destek olmak istiyordum. Az önce de bahsettiğim gibi Başak Doğan iki kez Kromas Korosu'nun kurucu şefi olarak konuğum olmuştu. Bugün de festivalin sanat direktörü olarak konuğum oldu. Hoş geldiniz Boşa. Hoş bulduk. Voice Up Akapella Festival az önce de söylediğim gibi çok iddialı bir organizasyondu ve Vokal Akademi ekibi bence kusursuz bir festival armağan ettiler İstanbul'a. İstanbul'da severlere. Ee, bu festivalin emekçilerinden, festivalin genel koordinatörü Ezgi Barhan da bugün Babil'den sonra da konuğum oldu sağ olsun. Siz de hoş geldiniz Ezgi. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, festivalin heyecanını hala okunuyor yüzümüzde ama <gülüyor> yorgun bu. <gülüyor> mi Çünkü bayağı yoğun bir e, festival evet. dönemi yaşadınız. Öncesini saymıyorum. Tabii. Evet, e, öncesinden yorgunluk zaten tabii. devam ediyordu. Ama o heyecanı sürüyor galiba artık yorgunluğu değil. Bir de burada mesela festival kitapçığı var sizin elinizde. Evet, o eskitirmiş bir kitapçık. Yani Hı. kullanılmış, Tabii. okunmuş falan. Şu an çok mutluyum. Çok güzel. Peki ne zaman karar verdiniz festivali? Ezgi sen yapmak ister yani misin? Yani bir iki sene önceydi. 2023'te evet. yaptık. 2021 yaz e, Nişantaşı'nda hatta bir kafede otururken tarih belirledik yani karşılıklı. Aha. Ee, o günden beri de çalışıyorduk. Çalışıyorsunuz. Evet, Eki, ekipte kimler var? Hani İkinizi evet. ön planda görüyoruz ama arkada da güçlü bir kadro var değil mi? Evet. Ee, e, yani gönüllü, kocaman çok, bir ekip tabii. var. Ama Rukal bir de ana Şarkı söyleyen ekip arasında. Hı -hı. E, vakitleri yettikçe destek olan. E, bir de bizim ekibimizde Ayşegül ve Nursu var. Hı -hı. E, festival için bayağı. Ana ekip oluyor. 365 olarak, evet. 724. <gülüyor> Gönüllü ekibimiz de aslında böyle bir 8 ay öncesinden itibaren 30 kişi yoğun bir evet, şekilde aslında sorumluluk aldı ve çalıştı bence o da çok değerli hmm, belli bir belli ama yani, peki şey hazırlık sürecinden bahseder misiniz? Önce herhalde konuklar tespit edildi değil evet. mi? Kimler davet edilecek? Evet. Ee, iki 2 sene gerçek 2 sene. O 2 senenin öncesinde biz ...atölyeleri hangi şefler yapsın... ...dünyanın hangi iyi şefleri gelsin... Hı. ...ne seçtik... ...hemen de onları bukladık zaten... ...çünkü baya yoğun... ...ve sürekli seyahat eden... festivallerde olan şefler bunlar... Ee, ...sağ olsunlar... ...çok önceden de gittiğimiz için... ...okeylediler... Ee, ...zaten onları... ...festivalin bu çerçevesine oturtunca... Hı hı. Işte, ...eğitmenler hı hı. bunlar... ...deyince galiba sonrası... ...özellikle katılımcılar için çok kolay geldi... Hı hı. ...çünkü... ...dünyada herhangi bir yere gidebilirim ben o şefre çalışmak için. Türkiye'ye gelmeyi seçtiler bu sene. Çok güzel, sene. çok çok güzel. Tabii evet. destekçi kurumlar da oldu evet. değil mi? Belediyeler, evet. özel bir bankanın desteği evet. olduğunu evet. biliyoruz. Evet. Onlar da çok önemli olsa gerektiğin böyle bir e, festivalde ama... ...sanıyorum yani bütçenin ötesinde bir şey çıktı ortaya değil mi? Yani 25 atölye, 25 konser, bir sürü mekan. Evet, evet yani... Aslında iki sene çalışmış olmak bu yüzden önemliydi. Çünkü Hı -hı. yani zamana yayıp o bütçeyi en iyi şekilde kullanacak vaktimiz oldu. Tabii ki vokal müzik, koro müziği yani Hı -hı. Türkiye'de çok bütçe ayrılan bir şey değil. Biz Tabii... de aslında yaptığımızda en güzelini yapıyoruz'u göstermek istedik. Kendimiz gideceğimiz bir festival yaratmak istedik. Ee, o yüzden... Gerçekten ama... Dört dört ben işte, de bile vallahi gururluyuz yani. <gülüyor> hala gurur taşıyorum. Şey, Festival konuşmaya devam edeceğiz ama yani ilk kez programı dinleyecek olan dinleyicilerimiz için Kromas 2015'te başlayan hikayesinden de kısaca sözler misin Başak? Evet, mutlulukla. Kromas, 2015'te kurduğum bir akapella koro eşliksiz renkler anlamına geliyor tamam. ve kurulduğu günden beri de hayalim ve amacım hep gerçekten gelen herkesin kendi rengini getirdiği ve zaman içerisinde o rengarenk birlikte olduğu haliyle de kendini parlattığı böylelikle de rengarenk, parlak bir ortamın olduğu bir yer. Bu olurken de güzel müzik yapılan ...da bir dünya kurulmuş oldu. Hı -hı. Gerçekten e, birlikte çok iyi müzik yapan... ...çok konser veren... ...beraber gelişmek için çabalayan... ...hep nereden ilerleyebilirim... ...neyi daha iyi yapabilirim diyen bir ekip. E, i̇şte sekiz senesi bitti. Ne güzel. E, güzel. Bir de bu sesle boyama tekniği de sanıyorum... ...senin buraya taşıdığım evet. bir teklifi evet. değil mi? Hani doğaçlama, o an... Evet, evet. Seyirciyle içine katan... Evet, o muazzam bir şey ki festivalde kurucusu... ...benim hocam Danimarka'dan... ...Jim geldi. Ee, Jim Dausiano. O burada... O ...yani yaratan kişi olarak... ...herkesi bu deneyimi yaşattı. Muazzamdı, siz de zaten oradaydınız. Tabii, evet, evet. Ee, hem açılışta hem kapanış Finalde, konserinde. Evet. Işte. evet. Şöyle sen beste de yapıyorsun değil mi Başak? Ee, bir beste yaptım. Biraz bahseder misin? Sonra da dinleyelim o besteyi. Evet, çok heyecanlı tabii. E, gerçekten bir bestem var bu arada. E, bu besteyi geçen sene Dünya Koros Empozyumu da ...Türkiye'de yapıldı, İstanbul'da... Ee, ...çok güzel, büyük bir eventti bu da... ...dünya için bayağı önemli bir şeydi... Ee, ...orada her koro kendisini yansıtan bir eserle sahneye çıksın... ...Türkiye'den korolar dendi... ...bizim de repertuarımızda Türkçe... ...ama kendimizi yansıtan bir şey yoktu... ...ve iş başa düştü o zaman ben yazayım bir şey deyip... Kromas'ın bütün müzikal renklerini yansıtan bir şeyi sahneye koymak evet, istedik. Sahneye iki ay kala evet. oluyor bu, bu kararı vermek <gülüyor> maalesef. Bir evet. e Hani senin eğitimin Danimarka'da eğitimi almıştın, o kuzey Onun ekolünde etkisini görüyoruz. bir şarkı. Evet, Sen evet. anons eder misin? Tabii, oyun dinleyelim. Kromas. Roma Skorosu'ndan şefleri Başak Doğan'ın bestesi olan Oyun isimli şarkıyı dinledik. Vokal Akademi ne zaman çalışmalara başladı? Ezgi sana sorsam. E, 2020 Eylül ayında fiziksel mekana girdik. Ekim ayında çalışmalara Ekim e başladık, başladık hemen ardından. Kuruluş amaçları neydi? Çok güzel şeyler okudum ben. Ne bileyim işte insan sesinin sınırlarını yeniden tanımlamak. Hmm. İşte ya bizim gibi. aslında bir başta şeydi yani pandemi vakti bize hmm. hepimize iyi gelen işte beraber prova almak, beraber şarkı söylemeyi yapabileceğimiz fiziksel bir alana girmekti. Ama sonrasında yani biz bunu doğrudan amaçlamasak da yani topluluk olarak... Hani birbirimize iyi gelmek, işte beraber müzik üretmek, o iyi oluş halini desteklemek, işte herkesin kendi rengini yansıtabileceği ama aynı zamanda işte profesyonel Tabii. müzisyenler yetiştirdiğimiz, sanatçılar, dinleyenler, Çok teknik güzel. kişiler yetiştirdiğimiz bir yer olarak yani amaç başta bu değildi ama şu an bunu gururla söyleyebiliyoruz çünkü... Geriye baktığımızda bu amaçları birer birer gerçekleştiriyoruz. Toplumsal yaşamda özlediğimiz çok seslilik. <gülüyor> <Evet. Değil mi? gülüyor> Kromos'ta çoktan evet. hayata geçti. Harika. Ee, peki yine bu Voice Up Akapeli festivali dönersek... Yani dünya ünlü vokal grupları ve şefler festivali konukulları... ...kaç ülkeden kaç müzisyen geldi? Var mı böyle bir sayı? <gülüyor> yani galiba 550'ye ulaştık son... Eee bir 540'ımız vardı. Evet. Son günlerde kayıtlarla 550'ye ulaştık. 350 ee, e, gibi yurt dışından katılımcımız geldi. Türkiye'den niye ee, bu kadar az? Teşekkür hocam çoğunluğu, size sorsam. Evet, haklıyım. Çok e, çoğunluğu yurt dışından geldi. Bu tabii ki gurur verici bir şey. Tabii. E, ta işte Venezuela'dan, Kore'den. Evet, İngiltere'den her yerden gelen müzisyenler vardı onların gelebildiği bir festiva hazırlamak tabii ki müthiş 23 ülke bu arada total 23 ülkeden müzisyen geldi bu bahsettiğimiz 550 sayısı da katılımcı yani sahneye çıkan atölyelere katılan müzisyen sayısı izleyici binlerce tabii oldu sonra güzel dolu geçti yani. Türkiye'den yani e, konser izlemeye geldi gençler. O yüzden mutluyuz. Konserler doluydu. Hevesle de izlemeye geldiler. Ama gönül isterdik açıkçası konservatuarlardan, evet. güzel sanatlar liselerinden daha fazla kişi atölyelere gelse, katılsa, faydalansa. Çok yani iyi. dünya çapında çok hocalar, şefler evet. Öyle her gün bulabileceğimiz birileri Değil, evet. değiller. Hı -hı. Gelen değillerdir. gelen şefler. Daha fazla faydalanılsın çok istedim. Yaz boyunca da bulduğum herkesin zaten yakını <gülüyor> Yapışık <gülüyor> niye gelmiyorsunuz ben dedim. Belki şimdi ilkini görünce. Hmm, belki bu, bir bu, sonraki. Evet, ha, tamam şimdi anladım ne olduğunu. Evet evet Endonezya halk şarkıları Endonezyalı biriniyle çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan. Hani belki bunun nasıl bir his olduğunu şu an anlayıp umarım bir sonraki Saki de gelebilirler. Diyorsun, tamam. evet. şey, bu gruplardan bir tanesi de İsteşçi Vokal grubuydu. The, the real grubu. Açıkçası ben bilmiyordum biliyor musun? Yani vokal müziğin hani popüler <gülüyor> grupları var. Single singers falan gibi ama. İlk kez izledim bu açılış konserinde mükemmeller. Biraz söz eder misin bu grup kaç yıldır faaliyette? Eee The Real Group eşli. Grup 40 küsür senedir var. Ama tabii kurucuları ki kurucusu benim hocam, kurucularından. Feda kalsın o da eğitmenlerden. Verdi ben de karşılaşmıştım. Evet, sesi. evet. Öğretmenleri evet, burada ne güzel. Evet. 40 senedir sonra. Evet, evet, Onlar tabii artık sürekli dünyayı turladıkları için bir noktada yeni <gülüyor> jenerasyona bıraktılar gitgide. Şimdi yeni jenerasyon The Real Group var. İsveçli genç müzisyenler çok iyiler çok çok iyiler gala konseri yaptık onlarla evet, mükemmeldi ee, onlar geçen sene biz Kromas'la Vokal Akademi'ye gelmişti işte denk gelmiştik ve birlikte böyle küçük bir şarkı söyleme anlarımız falan olmuştu ee, bir gönül bağımız da var o öyle bir yerden. O yüzden buradaki performansları herkes için çok özeldi. Mükemmeldi. Hatta bir de şey yaptınız onlarda. Evet. Ben katılmadım. Bir şarkı dinleyelim mi? The Ha dinleyelim. Not King Cole şarkısı. Nature Boy. Evet. Favorilerden. Dinliyoruz. 95.0 Açık Radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz İsveçli vokal topluluğu The Real Group'tan bir Nat King Cole şarkısı Nature boyu dinledik. Bu yıl 22-27 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Voice Up Aperla Festivali'nin sanat direktörü Başak Doğan ve festivalin genel koordinatörü Ezgi Barhan'la canlı yayında muhabbet ediyoruz. The Real Group Dışında katılan diğer gruplardan da söz edebilir miyiz ve şefler kimlerdi? <gülüyor> evet, e, yani dünyanın her yerinden şimdi e, aklımdan sayayım, Hı -hı. E, Danimarka'dan bir çok iyi bir koro geldi, Sing Selected. Hı -hı, e, Almanya'dan pop update multi giriş şarkımızla. Başka yerlerden Aynen öyle. İsrail'den bir metal korusu Hertzkor geldi. E, onun dışında. E, İkili vardı bir, değil mi? Bir, evet, free play, free play Kanada. Kanada, Kanada Hindistan, Hindistan duosu Hindistan geldi. geldi. <gülüyor> e, Türkiye'den koro Türkiye geldi. İşte Türkiye'den çeşitli Boğaziçi e, Gençlik korusu Masis, geldi. Şey Müzet evet. Muammer Sun korusu Sıkması geldi. Evet. Türkiye'nin çeşitli, bayağı, kaç ilden bilmiyorum çok ilinden müzik öğretmenlerinin oluşturduğu bir koro. bayağı güzel bir şey oldu. Geldiler, sonra... ...bemeketlerine geri gittiler. Hollanda'dan yani. yani. Meiz geldi, yani. onlar evet. çok iyi geldi. İsviçre'den koro vardı, Intercor, Kültür... ...ve Venezuela'dan koro vardı. Mastranto. Mastranto, Mastranto. Evet. evet. O zaman şimdi dinleyelim mi Mastranto'dan bir... E Şarkı, bu sanıyorum Uruguaylı ve Venezuela'dalık. Evet karışık bir Uruguay'da düşüyor. yerleşikler, Venezuela'lı müzisyenleri de var. O yüzden ortak iki ülkenin ortak korusu olarak kendilerini evet. görüyorlar. Kim çalıştırıyor koruyu? Ee, Jose soyadınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangi şarkıyı dinleyeceğiz? <gülüyor> Estatiera. Estatiera dinliyoruz. Animarka'da müzik eğitimi aldınız. Ee, Başak Hocam. Ee, hani bunun etkilerini yaptığınız müzikte, koron repertuarında da görüyoruz. Ee, İskandinav dillerini konuşabiliyor musunuz? Önce Yok. Bunu <gülüyor> Yok keşke. hiç, hiç evet. bir şey bilmiyorum. <gülüyor> Peki şey, karakteristik özellikleri biraz farklı bir tınısı var. Nasıl hmm. tanımlamak mümkün? O, evet. Um, asat tanımlanır? Yani iklim ve co o coğrafya yani. olarak hmm. ve kültür olarak çok yani benim çok keyifle var olduğum bir yerde. Kaç çıkası. yıl kaldınız hani arkada? İki sene sürdü master'ım. Hmm. Ama sürekli de gidip geldiğim Tabii. için... ...orada hmm. bir şey hep bir ilişkim var. Ee, sanırım... ...karanlık biliyoruz ya işte... ...hava kapalı, hep yağmur yağıyor falan. Ama işte bu şimdi biraz da popülerleşen işte... ...hügeydi bir şeydi böyle o kavramlar... ...mutlu olma hallerini... Hmm. ...onlar gerçekten yaşıyor. Yani hakikaten... İşte erken saatte eşlerinden çıkıyorlar. Gerçekten de bir mum yakıyorlar ve aileleriyle yemek yiyorlar. İşte bir kek pişiriyorlar falan. O tatlı güzel anları yaratma becerisi. Bence onların o çok karanlık yaşadıkları halle o Denkiliyor. çok mutlu ve çok mutsuz ve çok depresif ve aynı zamanda çok keyifli halleri acayip bir çatışma aynı zamanda. Hı -hı. Bence müzikte de bence bu de çatışmaları ve o hep o tansiyonu ama günün sonunda hep de o tansiyonun Güzel rahatlama şey. halini de <gülüyor> görüyoruz ben çok hayranım yani o Danimarkadan gibi. da bir grup geldi değil mi? Evet. Sing ee, Selected bahseder misiniz? Ondan hatta bir şarkı dinleyelim şimdi. Ezgi sen söylemek ister misin? Sing e, Selected e, Danimarka'nın en iyi şarkıcıların seçildiği koro Hı -hı. E, ve yani Böyle sürekli prova olan bir koro değiller hmm. ama üç ayda bir, dört ayda bir buluşup hmm. işte projeler için e, prova alıyorlar. Ve yani o kadar iyilerdi ki çok açık, doğuşkanları yüksek, armonik olarak çok kaliteli bir müzik dinledik onlardan. E, çok Dinledim. da mutluyduk. Bir onları bir örnek dinleyelim mi? Ne var Aynen şeyler. Fall dinleyeceğiz. Tamam. So Kalı vokal grubu Sing Select'ten bir şarkı dinledik. Fol bu şarkıyı dinlerken bir şey konuştuk. Evet. Mi? bu korisle Bu koro içinden beste çok yapıyor o Sync Selected'daki. da var mı öyle bir şey? E, yani koristlerin yaptığı çok sesli besteler. Koro bestesi Festival şarkısını e, Taylan besteledi Hı -hı. bizim Kromas'tan. Hatta ben e, asistan çift asistanım. Hı -hı. Ee, böyle ya ek, farklı jurnallerde Beste'den çok var ama koro Koru Müziğinde Çınan'da. evet herhalde yeni yeni başlıyor. Umarım çok güzeldir. Evet. Ee, şey peki hani festivalin genelinden bir hmm, söz eder miyiz? Nasıl kurguladınız? Atölyeler, konserler, seçilen mekanlar. Hı hı. ...festivali kurgularken 25 konser 25 atölye e, hiç az değil e, bir haftada evet evet o beş gün çok dolu doluydu Biliyorum. bazını temelini ve bizim için en önemli bel kemiğini Hı -hı. atölyeler oluşturuyor atölyeler. E, o yüzden aslında yaptığımız bütün programı orayı önceliklendirerek e, hazırladık atölyeleri de çok çeşitli tuttuk iki tip atölye oldu biraz sıkıcı olabilir ama anlatmak istedim evet. e, bir bir atölye sabah saatlerinde olan her gün tüm katılımcıları üçe böldüğümüz dev festival atölyeleri. Her birinde 100'er yüz kişi vardı. Ve farklı ülkelerden gelen müzisyenler bambaşka. Gerçekten bir atölyede 20 ülkeden insan vardı karışık bir şekilde işte Türkiye'den oradan buradan. Ve o şeflerle dört gün boyunca yaptıkları çalışmaları kapanış konserinde sahnede izledik. Bu festivalin en... ...duygulandırıcı, en verimli... ...en unutulamaz şeyi ...ben de kendi korumu bir yere mesela... ...fesvayı götüreceksen buna bakıyorum. Kiminle... ...çalışıyoruz biz orada uzun süre olarak... ...ve bu... ...çalışmaları üç tane çok önemli şef... ...davet ettik. Biri Panda... ...Hollanda'dan, diğeri... ...Danimarka'dan Morten ve diğeri de İspanya'dan Bazilio. bu şefler gerçekten mükemmel müzisyenler ve katılımcıların hepsi hepsine aşık oldu. Yani öyle bir hmm. hafta hmm. geçmiş oldu. O öğrenilen yapılan çalışma çok büyük bir şeydi. Şefler mükemmel ama ben şeyi dikkat ettim siz sahne olduğunuz zaman onların size bakışı, müthiş bir saygı ve gururlandım <gülüyor> ya. genç bir Türk kadını. Evet, teşekkür gerçekten, ederim gerçekten. Çok sağ olun. Yani, ee, çok gurur e... vericiydi. Teşekkür bir edelim. maestro olarak sadece koroda değil, festivalde de <gülüyor> Bence... Ya hocalarımı falan izlemesi benim için de çok değişik mi? bir his. Evet, çok değişik İstanbul'da değişliydi. buluşmak çok yani. acayipti. Peki mekanları seçerken konser mekanlarını... Ee, nasıl? E, oraya geçmeden <gülüyor> Pardon, hemen ben tabii. bitireyim mekanları da izledim ha, edeyim. Tamam. Ee, sabah <gülüyor> bu büyük çalışmaları yapıyorduk. Öğleden sonra da bizim tadımlık atölye dediğimiz atölyeler vardı. Bir buçuk saatlik istediğinize girip çıkabilirsiniz. Çok çeşitli. Gerçekten 20 civarı atölye koyduk oraya. Ee, i̇şte az önce söylediğim gibi Endonezya halk şarkıları vardı. İşte başlangıç, caz müziği, yabancı dostlarımız için Türk müziği, mikrotonel e, şarkı söyleme teknikleri, işte Hint müzikleri, Hint ritimleri falan çok çeşitli bir sürü farklı konuda atölye koyduk. Onlar da çok dolu geçti. Çok ilgiliydi insanlar. Hepsi dolu dolu ve çok keyifli e, de çok öğreticiydi. Çok çok güzeldi gerçekten. Sonra. Bu Festivalin e, bence herkesin buluştu, paylaştığı, öğrendiği, ilham olduğu, ilham edindiği yer olarak merkeziydi. Derken mekanları eski arkadaşımı devretmek <gülüyor> isterim. Ya ilk şeyi kurgularken şeyi düşündük yani festivali kurgularken ya birisi bu festivale gelsin ve müzik dışında hiçbir şey düşünemesin. O yüzden mekanları da yani Yakın. hani Keyif ha. alacakları, yürüyebilecekleri işte oradan oraya... Şişli Beyoğlu gibi. Aynen ya. Şişli Beyoğlu gibi. Başka, esas kampüsümüz yani esas e, noktamız CRR Cemal Şişleri, Şişleri Şişleri Şişleri Şişleri Şişleri salonu. Konser Salonu. <gülüyor> e, atölyelerimiz aynı zamanda İtü Maçka Kampüsü'nde gerçekleşti. E, konser salonlarını kendi Çok... sevdiğimiz etraftaki konser salonlarından seçtik işte. CRR vardı zaten İtü Maçka, Başka. Mustafa Kemal Anfisi vardı... İşte, Kiliseler, e, Kırım Kilisesi. Ermeni, Vosliperan e, Kilisesi. Evet. işte Kırım Kilisesi. Arterde bir şeyler yapmak mutlaka istiyorduk. Başka işte. parklar çıkardık. Evet. Aynen öyle. Şişli Sanat Parkı. Evet. Böyle her yere işte bir şey gibi yayılmış olduk. Ee, i̇nsanlar için de çok güzel oldu. Oradan oraya yürümek, evet. işte başka bir atmosfer. Kırım Kilisesi'ni deneyimlemek evet, çok falan güzel. çok Hı. çok güzeldi. Bir, bir tek panel düzenlendi ve müzikte kadın liderler. Evet. Şimdi ben... <gülüyor> Vokal Akademi'ye ve kroması bakınca aslında bir kadın hareketi görüyorum. Doğru mu? Müzikte. Ee, öyle diyebiliriz. Yani <gülüyor> <evet>. deriz. <gülüyor> bence, Diyelim bence. Tamam yani. dedik. <gülüyor> Çünkü siyasette de hani ne bileyim iş dünyasında, sokakta erkeklerin <gülüyor> egemen olduğu bir dünya yaşıyoruz. Ve işte sonuçlar ortada. Maalesef. Evet koro müziğinde de bolca erkek evet, egemen yani, bir değil. şeydeyiz, sistemdeyiz. Evet, çok az kadın şef hani ilk baktığımda aklıma gelen şef sayısı çok değil. Şöyle bir şey, güzel bir şey oldu. Bizim ruhsuz Dostlar Korosu var. Benim de bir <gülüyor> dönem işte 22 küsur yıl vokalistik yaptım. Ee, tam bu festival zamanı aslında bir bir ay kadar önce bir kadın şef tarafından evet. yönetiliyor ilk kez. Sevgili Günsel'in Çetinkaya, evet, hayırlı olsun. Çok Aynen. güzel haber gerçekten. Cemal Reşitreyi de bir işte 25. sahne aldı Koroy'da ilk kez. Bu hafta da Bursa'da ikinci konserini yapacak. Bu da çok sevindirici bir şey daha var. Aslında hani bu Ruhisu Müziği geleneğinde Sümeyra Çakır ismi var. Sümera da geçtiğimiz cumartesi akşamı Frankfurt'ta yaşadı o uzun yıllar. Aslında o da bir koro şefidir yani disk korosunu yönetti 1970'li yıllarda. Fahri vatandaşlık ünvanı verildi hmm. Sümeyra Çakır'a. Bir senfoni orkestrası işte Aleksandra Gravas gibi hmm. uluslararası sesler yani bunlar güzel şeyler. Evet mi? evet sevindirici. Peki festival nasıl devam edecek? Gidecek mi seneye yoksa <gülüyor> planlanan bir şey var mı? Evet. <gülüyor> Biraz heyecanlı bir haber. Heyecanlı tamam. haber. Festival Buradan edilecek. Da Buradan da tarihi ilk defa duyurmuş evet. olalım. Gerçekten tamam. hiç duyurmamıştık. Hatta evet. ekip de bilmiyor. E ekip de <gülüyor> bilmiyor <gülüyor> <da>. <gülüyor> tamam. ekip, e e Evet, ekip Not edelim ajandalara lütfen. Evet. <gülüyor> e Şimdi bu hazırlık sürecinin iki sene tamam. sürdüğünden bahsettik. O yüzden dönecek. tahmin ederiz ki bir sonraki festivalimiz de iki sene sonra olacak. Hı -hı. 2025 Ağustos'ta olacak. Tarihi de e Ağustos'un üçüncü haftası Salı'dan pazara 19-24 Ağustos arası olacak. Bugünden başladınız o zaman siz. Biz başladık Konukları. biz dünden başladık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Konuklar yine reddirleniyor evet. değil mi? Evet biz hem şefleri belirlemeye başladık hem de bu arada festival bittiği gibi bir sonrakine gelmek isteyen korular yazmaya başladı. Çok güzel. Almanya'dan, İsveç'ten filan, Avrupa'dan. Biz de tabii bir hafta ara verelim hemen çalışacağız söz dedik <gülüyor> ve çalışmaya başladık yani. Benzeri festivaller hangi ülkelerde yapılıyor? Ay, yerde var. Yani Ay. Avrupa'da özellikle köklü çok festival var. Yani 70 Hı. senede devam eden festivaller var Ama mesela. Ama sanıyorum katılımcı şeflerin de beğenisi var değil mi bu şeye? Şimdi konuşuyorduk programlar evet, önce. Evet, Bayağı evet. beğenmişler yaptığınız <gülüyor> organizasyonu yani şey denildi birçok şef tarafından işte gittiğimiz en iyi festival her şey mükemmel hiç böyle bir şey olabileceğini hayal edemezdik İstanbul çok güzel festival müthiş, inanılmaz çok güzel şeyler duyduk geri dönüşler evet bunu duymak da çok gurur verici çünkü bu insanlar aslında yılda 10 tane Tabii, festival, festival etkinliğine gidiyorlar. gidiyorlar yani bir sürü şeye katılıyorlar kendileri orada eğitim veriyorlar falan böyle bir şey duymak çok gurur verici evet, evet. yani müziğimiz ve vokal müziğimiz için bence çok iyi bir şey yaptınız vallahi evet, ne diyeyim ben yani, <gülüyor> Peki şey akademide yeni dönem başladı mı? Başlıyor mu? Galiba dün bir pro vardı evet, İlk evet. Pro <gülüyor> Başladı. Bir sürü de projim var. Neler olacak? Var. Evet. Kısaca bahseder misin Ezgi? Ekim ayında başladık yeni döneme. Hatta seçmelerimiz de bitti. Birçok da soru alıyoruz bu arada. Hani seçmeler bitti mi katılabilir miyiz diye. Siz bize mail atın bir tanışırız yani en kötü. Çok iyi. E, konserler çok hızlı başladı. Yani hı hı. birçok şey yapmaya başladık. Bir sürü kayıt yaptık. İşte Kromas'la Mor Vötesi, Küçük Çiftlik Park'ta sahne aldık. İşte Çok Vokal sık. Akademi Jazz Korosu'yla Doluk, Doluk Adı'yı Ters Tut e, sahnesinde yer aldık. İkisi de burada Küçük Çiftlik Park'ta ve 5 hmm. e, gün arayla, beş arayla e, gene Sende. gelecekte de işte 14 Ekim'de e, bir e, semtine hasla beraber yaptığımız bir konserimiz var. Kromas'la yapıyor olacağız. Aynı zamanda aynı gün Vokal Ekademi Pop Jazz Korosu ile Bursa'da e, Korolar Maratonu'nda çıkıyoruz. Hmm. 20... Ha, önümüzdeki hafta evet, ha, Koroyla evet. aynı. Ha, evet, evet. O zaman evet. hocamızla evet, tanışırsın. Evet. 29 evet. Ekim'de büyük bir etkinliğimiz var. Evet. E, Doğuş Çocuk Senfoni ile 29 Ekim e, Halk Konseri yapacağız. 2 tamam. Aralık'ta bir şey var diyebiliyorum. 2 Aralık'ta mi? evet. 2 e, Aralık'ta çok özendiğimiz Kromas'la büyük bir konser olacak. Zorlu PSM de. Hı hı. Ee, Yine olacak mı yurt dışından bir şey e, Ne derler Vokal yani şey solo bir e, Müzisyen olacak mı hani Türkiye'den geçenler, dostlarımız Türkiye'den olacak. var ee, Çok sevdiğimiz Kimler? birlikte şarkı söylemeyi çok sevdiğimiz <gülüyor> müzisyenler Hemen söyleyeyim tamam. ee, Duygu Soylu Zaten büyük, ya büyük hayran olduğumuz müzisyenler olarak <gülüyor> Bizimle şarkı söyleyecekler ee, Evrencan Gündüz var yani, Evrencan, evet. ee, Ve Korhan Futacı var ha, çok, güzel. Evet. çok güzel Güzel bir konser olacak ee, Biletlerde satışta Tamam. Bekleriz herkese. etmiş olalım. Peki şey Akademi'ye nasıl ulaşır dinleyicilerimiz? Kroması, pop caz korosunu, akademiyi nasıl takip edebilirler? Sosyal medya hesapları. <gülüyor> söyleyebilir miyiz? Ee, Instagram'da burada festivale ulaşmak isterseniz Voice Up Fest ismiyle <gülüyor> Instagram'dayız. <gülüyor> Vocal.akademi Instagram hesabımız Vokal Akademi'nin hesabı. Hmm. Gene Chromas Choir diye Chromas'ı bulabilirler. Web sitemiz www.vokalakademi.co Joe <gülüyor> <gülüyor> <M -siz. gülüyor> <gülüyor> ee, Ve yani her yerden aslında yani team at vokalakademi.co Bütün maileye cevap veriyoruz. Çok... Bütün mesajlara cevap veriyoruz. Bize her daim ulaşabilirler. Peki şey bu Chromas ve Pop Jazz Korosuna Korist alımı var mı, sürüyor mu? Hı. Hatta Muammer ile dün konuştuk da onun bir Soprano arkadaşı girmek istiyormuş. Yani seçmeleri yazın yaptık. Öyle mi? Hı. Maalesef ama işte az önce Ezgi'nin dediği gibi yani çok da bir talep vardı. Hamlet Hakikaten ediyorum. güzel bir seçme dönemiydi. Çok güzel, tatlı yeni arkadaşlarımız oldu. Biz Temmuz'da yaptık seçmeleri. Hı hı. Ki yeni katılan arkadaşlarımız festivale gelebilsinler diye. Öyle bir şey hı hı. oraya hı hı. almış olduk. Ama şu an isteyen ...katılmak isteyen kim varsa... ...akademide sürekli bir atölye oluyor... ...konserler evet, oradan oluyor... Başlayarak ...mutlaka ilişki kurulabilir. sürekli gelip gidilebilecek... ...çok fazla etkinliğimiz var... ...gelebilir, provayı izlemeye gelebilir isteyenler... Hmm. ...önceden konuşarak... ...şimdi iki koro var değil mi... ...Kromas evet, evet, ilk evet. ana koro... ...sonra evet. Pop korusu korosu var... Evet. ...aslında bir de çocuk korosu belki iyi mi olur... <gülüyor> <Yani, bugün gülüyor> ...çok da <değerli> yakışırdı <sürdü> <gülüyor> Bizim dakikamız yok ama. Evet, yani çok iyi olur. Bu arada gerçekten çok iyi olur. Çünkü çocukluktan şarkı söyleyen... Şarkı yetişkin eksikliğimiz var evet. <gülüyor> yani o şarkı söyleme kültürüyle yetişen çok az kişi var o yüzden işte ses çıkarmak nefes kullanmak ağzını açmak o çok sesli duyum işte ben alto oysam diyelim yanımda tenor söylüyorsa kafamın karışmaması aksine bundan keyif alma hali filan bunları çocukluktan aslında çocuklar olarak öğrenseler ne güzel olur. Ben de isterim vakit e, hmm. yaratılabilirse <gülüyor> eğer bizim tarafta. Mesela şöyle geçen hafta konuğum Zekiye Yılmaz vardı benim Bulgaristan kökenli akordiyoncu. Orada iki yaşındaymış akordiyona başlama yaşı. Hmm. Pedagojik bir formatta akordiyon müziğiyle müziğe evet. daha iyi evet. geliyorlar çocukları. Yani ne kadar erken yaş o kadar iyi. İki yaş, bir de yani okul çok sesli müzikte o duyum da çok önemli yani dinlemek de yani kendi söylemiyorsa onu duyuyor olmak da çok önemli. O yüzden yurt dışında Avrupa'da kilise müziğinin olduğu yerlerde Tabii. çok daha e, duyum da kolay. O, o yüzden Doğru. üretmek de çok daha evet. e, kolay oluyor. Evet. E, programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir de bu asistan şeflik e, şeyi vardı. Bir evet. Duyurusu, onu biraz açıklar mısınız? Tabii ki. E, şimdi bu bir sürü çok güzel projeden bahsediyoruz. E, İsteririz ki e, bu projelerde benimle birlikte hem öğrenen hem bu e, bunlarda yer alan e, deneyim edinecek gençler gelsin yanımıza şeflikte kendini geliştirmek isteyen e, bir adet şu an e, asistan şefimiz var Thailand Bay hmm. besteyi e, yapan. besteyi de ediyor, evet hmm. e, oyundaki o güzel solunun da sahibi çok kendisi. güzel, evet evet evet e, çok yetenekli bir arkadaşımız e, ama bir kişi için hala yerimiz var hmm. başvurularda açık e, e, evet dan da duyurmuş. E-posta adresinizi tekrarlar mıyız? Belki Team daha da. Team@vocalacademy.jo. Oraya yazabiliyorlar. Evet yazabilir. Evet. Temak... Instagram'dan da sorabiliriz. Instagram evet. Yani, e adresini zaman. alabilir miyim ya da orada da bir şey yapılabiliyor. Ee, evet. Tamam. Yani vallahi programın sonuna geldik. Ee, son olarak ne demek istersiniz dinleyicilerimize? <gülüyor> <gülüyor> Ezgi, senle başlayalım mı? Yani ee... Şey gibi altın çizmek isterim başta bahsettik ama Vokal Akademi herkes için bir yer, hmm. herkes için her müzik yaştan. yapılabilen bir yer. Ee, aynı zamanda vokal müzik havalı yani konuşulanın aksine kora müziği <gülüyor> <gülüyor> cool bir şey. Hmm. Her isteyen gelebilir, her bize ulaşmak isteyen hani Ulaşabilir. cesaretlendirmek hmm. isterim. Konserlere bekliyoruz, atölyelere bekliyoruz. Öyle. <gülüyor> Evet, evet, çok başak. güzel söyledim bence <gülüyor> Söyleyecek <gülüyor> evet, bir şey kalmadı, Söyleyecek başa. Bir şey kalmadı. <gülüyor> Evet gerçekten havalı bir şey Yani şey o Dosyaların ardına saklanan Koro müziğini biraz kırmaya çalışıyoruz zaten biz O yüzden yeni jenerasyon Eğer bir bir şekilde bize rastlarsa bence ki rastladığında öyle oluyor. Çok heyecanlanıp bırakmak istemedikleri bir müzikal topluluğa dahil olmak olmuş oluyor. Şeyler mesela dünden minik bir örnek vereyim. Prova yapıldı. Repertuvan çalıştık. Aralarda çıkışta normalde hani koroda olmayan bu işte çok zor aralıklı bir şeyler böyle şimdi TikTok'ta bir yerlerde çok hani paylaşılan videolar var. Onları bir anda böyle gençler bir araya gelip birlikte söylemeye başlıyorlar. Biri Mutlaka etkilendiği, birbirini geliştirdiği bir ortam olmuş oluyor. Ee, o yüzden gelin evet yani daha fazla koroda kurulsun ayrıca buradan. Öyle bir temennimi de ileteyim. Ee, şöyle bir şey var, bir söyleşide bir şey söylemiş, ben onu not aldım. Ee, her zaman birlikte şarkı söylemenin dünyayı değiştirebileceğine, daha yaşanabilir bir yer haline getireceğine inandık diyorsun Başak. Ee, bunun için durmadan şarkı söyledik, ürettik sevincimizi ve umudumuzu dinleyicilerimizle sürekli aktardık. Daha iyi bir gelecek için şarkı söylüyoruz diye evet. bitirmişin söyleşiyi. İttiğim için de şarkı söylemeye evet. devam edin bence. Yani evet. Çünkü çok parlak değil hmm, ee, evet. gidişimiz. Çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmayıp Babil'den sonraya konuk oldunuz. Bundan sonra da açık radyonu ve Babil'den sonranın kapıları Kromasa Akademi'ye her ederiz. zaman açık. Teşekkürler. E, bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarına Babil'den sonranın youtube kanalından ulaşabilir dinleyebilirsiniz e, Babil'den sonrayı instagram twitter ve facebook hesaplarından da e, takip edebilirsiniz e, ne dersiniz programı vokal akademi pop jazz korusundan dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatalım süper. mı süper olur e, siz anons eder misiniz come on get in dinleyelim o zaman tamam. Program destekçim Erhan Taya'ya çok teşekkür ediyorum. E haftaya pazartesi 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da buluşmak dileğiyle e bu yayın sizlere ulaştıran Andre Grisku'ya da çok teşekkür ediyorum. E konuklarım sevgili Başak Doğan ve sevgili Ezgi Barhan ile birlikte ben Ercüment Gürçay. Hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel müzikler dinleyeceğiniz güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşçakalın Get And it's failing out, disaster is my name. Oh, but we could make it easy, we could do it right. Cause you know the time has come, it must be done. Yeah, no oh, oh, oh. Oh, oh, oh. bilden sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercümment Gürçak Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Erhan Tayay'a teşekkür ederiz.